Gezegenin Geleceği, günlük çevre ve ekoloji haberleri hazırlayan ve sunan Uygar Özsesmi. Sadece bugünkü değil, gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler üreten Boş, Gezegenin Geleceği programınız. Yaşam için Teknoloji Merhaba, Anadolu'nun zengin biyolojik çeşitliliğinin kayıt altına alınması, flora ve faunanın yani bitki ve hayvanlarının korunması için ...büyük önem taşıyor. Anadolu'nun çiçeklerinin ardından... ...Tekfen Vakfı kuruluşunun 20. yıl döneminde... ...şimdi de serinin ikincisi olan... ...Anadolu'nun Kuşları adlı kitabıyla... ...Türkiye'nin kanat çırpanlarından... ...Kuşları kayıt altına alıyor. Doğa fotoğrafçısı ve belgesel yapımcısı... ...Fatih Orbay'ın çektiği... ...binlerce kare arasından seçilen... ...rengarenk fotoğraflarla hazırlanan... ...432 sayfalık kitap... ...kitapçılarda satışa sunuldu. Fatih Orbay... Türkiye müthiş doğal zenginliği olan bir ülke, çoğumuzun bundan ne yazık ki haberi bile yok. Bunu insanlara anlatmak lazım diyor, Anadolu'nun kuşları kitapçılarda okurlarını bekliyor. Dünya piyasasına hakim 5 tarım kimyasalı şirketi ve insan ve çevre sağlığına zararlı olduğu tespit edilen yüksek seviyede tehlikeli pestisitlerin satışından milyarlarca dolar kar ediyor. Tarımda kullanılan kimyasallara ilişkin 2018 satışlarını inceleyen Unearthed ve Public Eye yayın kuruluşları dünyanın önde gelen tarım kimyasalı şirketlerin satışlarının %35'ini insanlara, hayvanlara veya ekosisteme yüksek düzeyde zararlı Pestisitler yani YZP olarak sınıflandırılmış pestisitlerden oluştuğunu açıkladı. Analize göre bu 5 şirket küresel tarım zehri pazarının %65'ini elinde bulunuyor. Analize göre bu şirketler 2018 yılında kanser veya üreme sorunu gibi sağlık sorunlarına yol açtığı belirtilen YZP içeren 4,8 milyar dolar değerindeki ürün satışından toplam gelirlerinin %35'ini elde etti. Bu 5 şirketin Türkiye'deki 2018 yılı satış gelirleri ise 68 milyon dolar. Bu gelirin %16'sı insan sağlığına ve ekosisteme zarar veren yüksek seviyede tehlikeli pestisitlerin satışından elde edildi. Birleşmiş Milletler Zararlı Maddeler ve İnsan Hakları Özel Sözcüsü Baskut Tuncak bugün de bu çağda bu şirketlerin YZP'ler üzerinden bu kadar para kazanması uygun değil. Bu ürünlerin sürekli kullanımı hem sürdürülebilir değil hem de dünya çapında insan hakları ihlallerine yol açıyor, dedi. 2017'de yayınlanan bir Birleşmiş Milletler raporunda, PESİT şirketleri için zararların sistematik inkarı, agresif ve etik pazarlama dışı yöntemler ve hükümet için de lobicilik çalışmaları yapmak iddiaları gündeme getirildi ve bu şirketler reformları engelleyerek küresel PESİT kısıtlamalarını felç etmekle itham edildi. Raporda artan dünya nüfusunun pesisitler olmadan beslenemeyeceği iddiası ise bir masal olarak nitelendirildi. Bir an önce bu şirketlerin Türkiye'de 65 milyon doları ekosistemimize, tarımımıza, insanlarımıza zarar vererek yapmasını acilen engellemek gerekiyor. Moldova-Paris Anlaşması uyarınca küresel eylem çabalarının bir parçası olarak salımlarını 2030 yılına kadar %70 oranında azaltmayı taahhüt etti. Böylece Birleşmiş Milletlere güçlü bir iklim planı sunan son ülke oldu. 4 milyon nüfusa sahip 2015 Paris Anlaşması uyarınca 2030 yılına kadar emisyonlarını 1990 seviyelerine göre en az %64 azaltmayı, %67 azaltım içinse çabalamayı taahhüt etmişti. Moldova sunduğu yeni belgede hedefi %70'e yükselterek Paris Anlaşması'nın mekanizmasına uyum gösterdiğini söyledi. Hükümet ülkenin 100 yıl ortası emisyon azaltım hedefinin Kasım 2022'ye kadar geliştirecek olan 2050 düşük emisyon geliştirme stratejisini oluşturacağını da ekledi. Ülke Birleşmiş Milletlere resmi olarak geliştirilmiş bir iklim planı sunan 4. ülke oldu. Böylece küresel emisyonların %0,1'ini oluşturan Marshall Adaları, Surinam ve Norveç'e katıldı. Umarız yakın zamanda Türkiye ve ardından da tüm ülkeler buna katılır. Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından hazırlanan emisyon açığı raporlarının son 10 yılını inceleyen bir makale, dünyanın önde gelen bilimsel dergilerinden Nature'da yayınlandı. Makalenin yazarları, hükümetlerin iklim değişikliğiyle mücadelede son 10 yıldaki başarısızlığının Paris Anlaşması hedeflerine ulaşmak için atılacak adımları 4 katına çıkardığını işaret ediyor. 10 yıl önce UNEP emisyon açığı raporları hazırlanmaya başlandığında hükümetler küresel sera gazı emisyonlarını yarıya indirmek için 30 yıl süreleri olduğunu düşünüyordu. Bugün iklim değişikliğinin etkilerini en azından indirmek için bu 10 yıla düştü. 10 yıl önce işe yarayabilecek kademeli dönüşüm günümüzde geçerliliğini yitirmiş durumda artık kademeli değil. Çok kapsamlı adımlar atılması gerekiyor. 2020 yılına gelindiğinde küresel ısınmayı 2 derece ile sınırlandırma kulvarında yol alınması için emisyon seviyelerinin %14 azaltılması yeterli olacaktı. Ama şimdi emisyon seviyelerinde artış yaşandı. Bugün gelinen noktada 1,5 derece hedefiyle uyumlu bir emisyon kulvarı için 2020-30 döneminde emisyonların %55 oranında azaltılması gerekiyor. Yani ne kadar çok karbon salın varsa bunlar %55 azalacak. Bir başka deyişle emisyonlar yılda da en az %10 oranında düşürülmesi gerekiyor. Ülkelerin taahhüt ettiği iklim değişikliği mücadele hedefleri bu gereksinimleri karşılamaktan ne yazık ki çok uzak. Söz konusu alt hedeflerde konduğunda 2030 yılına kadar emisyonları yarıya indirmek bir yana emisyonlarda artış dahi yaşanabilir. Evet.